Onu biz karşılayalım. Ya Rabbi bu adama merhamet buyur. Ey harun yüce Allah senin Rabbin de benim Rabbim değil mi? <gülüyor> Elbette senin de Rabbim ve bütün alemin Rabbidir. E ee, o halde seni hatırlayıp da beni unutur mu? Sen niye sözüme kulak vermezsin? Öğütlerimden niye ders almazsın? Boğazına ipi takıp ateşe yönelmek niye?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 Al sana. Al, oh. al. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Vay başım, oh. vay, oh. vay Harun, vay Harun. İşte kuzu görmüş kurtlar. Oh, Bak oh hele, aklınca bizimle dalga geçiyor. Kenayı bırak da topanı indir. Oh. Oh. Al sana. Ah. Al. al, Harun, Harun. Sana kimler acısın? Bu da ne? Bir ses.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 Şimdi dikkat kesilin. Bağdat'ta bir seher vakti. Binarelerde ezanlar okunuyor. Allah'u Ekber, Allah'u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 Evet. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Talihimiz varmış. Bak içeride kim Kur'an okuyor. Gerçekten talihiyiz. Bu hafızı her zaman bulmak mümkün değil. Bir köşeye oturup dinleyelim. Bir köşeye oturup dinleyelim.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 من آمن تبغونا عوجا وأنتم شهدا هم الله بغافل